وكل ب ルーム、アサラマレイコン、ラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマト م ハマトラハマトラハマトラ ا マトラハ ل トラハマトラハマトラ ة マトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラ ل マトラハマトラハマトラハマトラハマトラハマトラ ب ا ل م ف マトラハ ل トラハ ا ب ラハマトラハマトラハマトラハマトラ ي İki yüz altmış dokuz numaralı ribayete ulaştık. Allah'a hamdolsun.、Evet, evet. Çocuklu şakalaşma. Enes İbn-i Malik Radyan Ağrı'nın şöyle dediğini işitilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim adamıza katılırdı. Hatta benim küçük kardeşime daha önce kafeste istediği kuşur bas、e, kast ederek Ey Ebu Umey Selçelik ne yapıyordun? Evet. ブハイデー、ミスンデゲラン、リヴァイテ、エネシブメリック、ロディア・ロハー、アンホー、ジューキー、アラハソル、アリサラト、ウォッセラム、ビス、チョジュクララン、アラサナカレシュー、アタ、ビスミナガラベル、オトル、ディヴィズミネ、ミザイダー、ディヴィズミネ、シャカラシュル、エネシブメリック、ロディア・ロハー、アンホー。 アエシブ・マレイクの時代は彼女の時代に帰ってきている。彼女の時代は彼女の時代に帰ってきている。彼女の時代は彼女の時代に帰ってきている。彼女の時代は彼女の時代に帰ってきている。 私いあなたのお姉さんにとっては、あなたのお姉さんには、あなたのにとっては、あなたのお姉さんなたのお姉さんは、あのお姉さんにとっては、のおては、あなたのお姉さんにとは、あなたのては、あなたのお姉さんにとっては、あなたのおたのお姉さんのお姉さんにとっては、あのお姉なの rivayet edilmesini ayıplamışlar ve bunu gereksiz bir rivayet olarak görmüşler. Hadis inkarcılar. Bunu böyle bir rivayeti yani Ey Ebu Umeyr serçeciye ne oldu? Bunu ayıplamışlar ve hadisçiler nasıl olur da böyle bir rivayeti rivayet edebilir diye bir bir Soru sormuşlar. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman boş konuşmamıştır. Şakayla da olsa hep gerçeği söylemiştir. Hatırlayacak olursanız geçen derste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben diyor ancak hakkı söylerim. Yaşlı bir kadın geliyor ne diyor Ramazan abi? Yaşlı kadın geliyor、ben、ne diyor? Ne diyor、tekrarını. Allah Resulü? Giremezsiz diyor. Kadın ne yapıyor bakın yaşlı bir kadın geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben cennete girebilirim? Girecek miyim? Hayırdır. Bu ne demek?、Yani、ne anlar kadıncağız? Sen cennete giremezsin. Çünkü öyle bir Resul var ki aralarında insanlar da hayatlarındayken ne yapıyor? Cennetle müjdeliyor. falanca şehit,、e, cennettedir, falanca cennettedir. Hep cennetle müjdeliyor. Yaşlı bir kadın geliyor. E Allah'ın asıl, ben cennete girecek miyim? Hayırdır. Kadıncağız üzülüyor. Diyor ki, bu halde girmeyeceksin. Ya,、Gerçekten. genç olarak gireceksin. Yalan mı söz? Ama kadın böyle anlıyor. Ama hayır. Yani yaşlı olarak girmeyeceksin. Ya ne hocam? Gencecik. Bir kız çocuğu yani 14-15 yaşında gencecik birisi olarak girecek. Çünkü erkekler 34-35 bayanlar ise 14-15 o civar o yaşlarda olacak. Bunun gibi Ey Ebu Umeyr ma fe'alennu gire serçecik ne yaptı? diye soru soruyor. Ve bununla alakalı kardeşlerim madem ki sizler böyle bir yani hadisçilerin bunu Yani laf olsun diye veya öylesine rivayet ettiğiniz zannedenlere bakın hadis alimleri, selef alimleri bu ufacık bu sözden, ey Abu Umeyr çocuğun adı, tercice ne oldu sorusundan, sözünden bakın neler çıkartıyorlar, hangi faydaları çıkartıyorlar? Diyırlar ki birincisi Abu Umeyr küçük bir çocuk. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ona neyle hitap ediyor? Künnye ile hitap ediyor. Yani Umayir'in babası daha yeni, hatta bir rivayette sütten kesilmiş yeni bir çocuk. Yani iki, üç veya o yaşlarda bir çocuk. Ama Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Künnesi ile hitap ediyor. Ey Abu Umayir diyor. Birinci faide neymiş? Küçük bir çocuğa yani çocuğu olmayan ve nevki küçücük çocuk da olsa ona künye ile ne yapabilirsiniz? Hitap edebilirsiniz. Ki Ayşe anamızın radıyallahu anhanın künyesi Ummu Abdullah'ın Abdullah'ın annesiydi. Ama Ayşe anamızın bir çocuğu yoktu. Aynı şekilde bu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmış? Küçük bir çocuğa künyesiyle künyeyle hitab etmiş. Birinci faide. Aslında bu bile yeter. Baktığımız zaman bir çocuk yani birinci faide çocuğu olmayan bir kimseye ne yapılabilir? Ey falanca'nın babası diye künye verilebilir bir birinci faide. Yani çocuğu olmayan bir kimse. Daha küçük şeyde. İkincisi de. Bir çocuğa ne yapılabilir? Künye ile、e, hitap edilebilir. Bu ikincisi bu nedir? Yalan değildir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın geçen hadislerde de işlediğimiz gibi günah olmadığı müddetçe ne yapılabiliyor? Mizah yani şaka yapılabiliyormuş. Faydelerden Ee, bir tanesi. Ve yine küçük çocuğa bazı isimler verilebiliyor ve yine küçük bir çocuğun bir bülbülle veya、e, kanarya tipi bir、e, kuşla oynamasının burada ne vardır?、E, cevazı vardır yani bu caizdir ve ebeveyni de anne ve babanın da çocuğa buna ne yapabilirler? İmkan verebilirler ki buradan da kafeste kuş beslemenin cevazı vardır ve yine birisine kafiyeli, güzel sözlerle hitap etmenin cevazı vardır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Ya Eba Umir Ma faalennu gayr diyerek ne yapıyor? Kafiyeli bir şekilde hitap ediyor. Tabi bunu Arapçasından anlıyorsunuz, anlıyoruz. Türkçesinde maalesef böyle bir kafiye ne yapmıyor? Ortaya çıkmıyor. Zaten tercümelerde kardeşlerim Arab şiirlerinde kafiye çok güzeldir çünkü edebi bir dildir aynı zamanda Arapça ama maalesef o şiiri Türkçeye çevirdiğiniz zaman o şiir ne yapıyor şiirlikten maalesef、e、çıkıyor ve yine büyük bir kimsenin yani yetişkin bir kimsenin ne yapabiliyormuş çocukla oyun oynayabiliyor ve çocukla ne yapabiliyor şakalaşa şakalaşa biliyor imiş. ve burada da el önemli faydelerden bir tanesi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ve ne vardır onun tevazısı vardır kardeşlerim. Düşünün bir devlet başkanı, bir peygamber, bir aile babası yaş olarak da olgun ama İki, üç veya daha büyük çocuklarla ne yapabiliyor? Oturuyor, onlarla birlikte oluyor, onlarla şakalaşıyor ve onlara ne yapabiliyor? Kafiyeleyi, sözden söylenebiliyormuş. Evet kardeşlerim, bu şekilde inanın hadis ilminde eğer bir kimsə şaşı gözde bakmasın çıkartılacak kardeşlerim hadislerde hakikaten çok büyük faydalar vardır. カディステル、アラスル a アレ a サラトウス l ラン、テネシブメリク、ピリューションズ、ハディスリバイトダン、サハベデル、アロハンダンジャンズウスン、ア n ス y a ア m イサラトウスサラ d i ミオ i ボイ l ジェスメッカルロミ l フムシ i リスデル a アラスルー、s レイサラトウ onun annesini Ee, evini sık sık ziyarete giderdi. Hatta onların ziyaret ettiği zaman onların evinde namaz kılar ve onlara da ne yapardı? Namaz kıldırırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 270 numaralı rivayet. Ee, kitapta iki tane 270 var. Birinci 270、e, benim Arapça kitapta yok kardeşler. Ee, o yüzden ikinci olana. Yani Ee, güzel ahlak başlığı altında ki 270 numara rivayet okuyalım. Evet. Güzel ahlak. Ebu Dardar'a cananstan rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bizan'da güzel ahlaktan daha alık edecek hiçbir amel yoktu. Evet. <Gülüyor> Ebu Dardar da radyallahu anhunun Allah Rasulü aleyhisselatü vesselamın dan rivayetinde Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vassalam buyurur ki, mizan da güzel ahlaktan daha ağır gelecek başka bir şey yoktur buyurmüştur Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vassalam. Kardeşlerim ahlak denildiği zaman aslında bu iki türlüdür. Birincisi insanın yaratılışında kendisinde olan bazı huylar vardır. Allah Azze ve Celle Ona daha yaratılışındayken bahsetmiştir. Bahsetmiştir. Mesela Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birine diyor ki, buyuruyor ki, sen de Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Fakat bu senin kazandığın bir şey değildir. Fakat nedir? Allah'ın senin yaratılışına koyduğu haslettir. Birincisi yumuşak huyluluk, ikincisi de Teenni diye hatırlıyorum. Yani o işlerde acele etmeme. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin o kimseye koyduğu, yaratılışında koyduğu huylardır. Bir ikinci ahlak vardır ki bunlar nedir? Sonradan kazanılan şeylerdir. Yani düşünün bir insan yalan söylemeyi eğer ahlak edilmişse... Veya ne bileyim insanlara kötü konuşmayı, insanların arkasından konuşmayı, İslam'da girdiği zaman İslamını güzelleştirme adına ne yapması gerekir? Bütün bütün bu kötü ahlaktan kendisini kurtarması gerekir. O yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim rivayeti gelince de nedir? Aslında İslam'ın tamamı güzel ahlaktır. O yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, mizandan kıyamet günü tartıların tartıldığı günde o hassas terazide güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ki insanın içerisinde veya özellik olarak öyle özellikleri öyle sıfatları öyle ahlakları vardır ki övüldüğü gibi yani övülen tarafı olduğu gibi maalesef Hoş karşılanmayan hatta bazı huylar vardır ki kardeşlerim insanın ne yapmaz kendisi bile beğenmez yani kendisi bile hoşlanmaz hatta kendi kendine ne der ya benim Allah affetsin böyle bir、e, huym var、e, tabii ki Allah kurtarsın、e, her defasında yapsa da ne yapabilir e, inşallah e, öyle bir kötü huylardan Allah hepimizi ne yapsın. korusun ama maalesef hepimizin kötü hüyeleri var kardeşlerim ee, Allah onlardan kurtarsın diyelim Allah azim versin Allah、e, mesela bazı kardeşlerimizin、e, sigara şeyi var Allah tiksindirsin dua edelim inşallah kardeşlerim ahlak dediğimiz zaman affetme yumuşaklık cömertlik ve azaya、e, karşı başımıza gelen azaya karşı、e, sabretme Tahammül gösterme, merhamet etme, şefkat gösterme ve insanların ihtiyaçlarını giderme, onları sevme ve hepsi bunların nedir? Ahlaktır ve kötü ahlak dediğimiz zaman da hepsi nedir? Bunların dışındadır. Kardeşlerim, ahlakla alakalı bu tür rivayetler Tirmizide gelmiştir ki onlardan bazıları Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın diyor en sevmediği şeylerden bir tanesi de、e, kötü ve çirkin söz ve davranışlar ve kaballıktır buyurmuştur aleyhissalatü、e, vesselam. Ve yine güzel ahlakla alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki güzel ahlak sahibi oruç tutan ve namaz kılan kimsenin sevabına ulaşır buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Davud da Ayşe anamızdan, radıyallahu anhadan gelen rivayette diyor ki, ben Allah Rasulü Aleyhisselatüsselamı şöyle buyururken işittim. Muhakkak ki mümin güzel ahlakı ile oruç tutan ve geceleyin namaz kılan kimsenin derecesine ulaşır buyurmüştür, Aleyhisselatüsselam. Abdullahimün Mubarak, rahimuhullah güzel ahlaka anlatırken, O insanlara güler yüzlü olmak, iyilikte bulunmak ve insanlardan eza'yı, her türlü cefayı gidermektir demiştir. Abdullah Ebn-i Mubarek Rahimahullah. Evet, 271 numaralı rivayet. Bundan sonra 3-4 rivayetimiz var. Tamamen ahlakla alakalı. İnşallah onlardan bahsedeceğiz. Evet, 271 numaralı rivayet. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Hazretimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ve insanların çirkin gördüğü söz ve hareketlerde bulunmaz ve çirkinlik göstermez. <gülüyor> Bu konuda şöyle buyuruldu: Sizin en hayırlarınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır. Evet. <gülüyor> Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ne sözünde ne de yaptıklarında hiçbir zaman kötülük sahibi değildi. Ne sözü kötüydu ne de fiili ameli kötüydi. Ne de hiçbir zaman kötülüğü kasteden birisi değildi. Kasteden hiçbir zaman kötülük yapmazdı Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim, tahşe kelimesi Arapça bir kelime olarak daha çok Zina kelimesinde manasında kullanılmıştır. Ama buna baktığınız zaman her türlü çirkin ve kötü davranışın genel adı fahişe olarak isimlendirilmiştir. Çünkü yani her türlü kötü söz her türlü kötü amel her türlü kötü fiilin adı nedir? Fuhşiyat olarak isimlendirilmiştir、e, dinimiz. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ne yaratılış olarak, ne huy olarak, ne tabiat olarak asla ve asla kötü bir söz ve çirkin bir fiille sahip değildi Aleyhissalatu Vassalam. Sonra buyuruyor ki Aleyhissalatu Vassalam sizin içinizde en hayırlınız, ahlak olarak en güzel olanınızdır buyuruyor Aleyhissalatu Vassalam. O yüzden güzel ahlak her zaman kardeşlerim, Nebiilerin ve Rasullerin ahlak olmuştur. Ahlak her zaman nedir? Güzel ahlakla sıfatlanmıştı onlar. Yani、e, insanlara karşı şefkatli olmak, onlara karşı yumuşak olmak ve onlara karşı, onlardan karşılaştıkları cezalara karşı sabır sahibi olmak ve insanlara karşı kibirlenmeyi, büyüklenmeyi terk etmek ve onları hemen cezalandırmak veya öfkelenmek hiçbir zaman hiçbir peygamberin ahlakından. Deildi kardeşler. O yüzden Allah Azze ve Celle, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam hakkında "Vulukun tafadan galiy al kalbi lan fadu min hawli". Eğer kaba sabah birisi osaydı, veya katı kalpli birisi osaydı, muhakkak onlar çevrenden dağılır giderlerdi diye. Allah Rasule Aleyhisselatü Vesselamı bir yerde Allah Azze ve Celle ne yapmıştır, teskii etmiş ve onun nasıl olması gerektiğini söylemiştir. Çünkü o yüzden her kimin ahlakı güzel olursa o kimsenin hayırı da o derece çok ve büyük olur kardeşlerim. O yüzden hiçbir zaman güzel ahlak insana zarar getirmez kardeşlerim. Düşünün ki haya nedir? Bir ahlaktır. Ve haya aynı zamanda nedir? İmandan bir şubedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem. Sahabenin bir tanesi kardeşini hayadan yasaklıyor. Allah Resulü ne yapıyorsun? Ey Allah'ın Resulü bu çok hayalı, bu çok utangaç birisi. Bırak diyor bunu engelleme. Muhakkak ki haya hayırdan başka bir şey getirmez buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem. Evet. 272 numaralı rigayet. Amr İbn-i Şuhayb radıyallahu anh dedesinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu aktardı. Bana en sevgili olanınızı ve kıyamet günü konum bakımından bana en yakın olanınızı size haber vereyim ben. Orada bulunanlar sustular. Peygamber bu sözü iki veya üç feta tekrarladı. Topluluk evet haber ver ey Allah'ın Resulüleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bakımından en güzelinizdir buyurdu. Evet. Aslında bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ümmetine bir müjdedir kardeşlerim. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları teşvik etmek için ne yapmıştır?、E, bu tür、e, önce sorular sor, sorarak insanların、e, önce şeyini çekmiş,、e, nazrasını çekmiş, bakışlarını çekmiş. Ondan sonra bu önemli hadis-i rivayetleri sözlere söylemiştir Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Size diyor, bana en sevimli gelen kimseyi haber vereyim mi? Aynı zamanda kıyamet günü bana en yakın olan kimseyi haber vereyim mi? Bu ile sorunca yanındaki kimseler susuyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki veya üç kere tekrar ediyor. Bunun üzerine orada bulunanlar evet ey Allah'ın Resulü hangimiz veya hangi bir Müslüman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en sevimli gelen, en sevgili gelen ve kıyamet günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde yakınında olmak istemez ki bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahsanukum <gülüyor> ahsanukum Kulukan yani sizin ahlakça en güzel olanınız bana en sevimli en sevgili gelen veya benim en çok sevdiğim ve kıyamet günü benim yanımda bulunacak kimsedir buyurur Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet bir rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki bana diyor en sevimli gelen アッチファディーラーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーーーーーー Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü ikisini anladık ama üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de mütekebbirlerdir yani büyüklenenlerdir diyor Allah'ın Resulü Selam. Birinci kelime kardeşlerim çok konuşan geveze ve、e, ikincisi de gene çok konuşan、e, ve lafına dikkat etmeyen, çekinmeyen, lafın nereye gittiğini bilmeyen kimselerdir. Yani hep dille alakalı şeyler. Bunlar da hep nedir kardeşlerim? Kalp kiran şeylerdir. Bir insan çok gevezeysen, çok konuşuyorsa, yerli yerçiz konuşuyorsa, konuşmasına dikkat etmiyorsa veya karşısındakini kırcı konuşuyorsa, lafın nereye varacağını bilmeden konuşuyorsa, işte Allah Vassıli Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmediği ve mecus olarak en uzak olan kimseler bu kimselerdir. Yani insan lafına dikkat edecek. Çok konuşmayacak. Malayanı konuşmayacak. Veya kendisini ilgilendirmeyen şeye burnunu sokmayacak. Lafın nereye gittiğini bilmeden konuşmayacak. Veya insanın kalbini kıracak sözü ne yapmayacak? Söylemeyecek. Bunların hepsini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Kötü ahlak olarak nitelendiriyor. Bunlar kötü ahlaktır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmediği bir ahlaktır. Çok konuşmayacaksın. Burnunu her şeye sokmayacaksın. Lafın nereye gittiğini veya dikkat etmeksizin etmemek, etmemeksizin ne yapmayacaksın? Konuşmayacaksın. Ya hayır konuşacak ya da susacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte sevmediği ahlak Allah hepimize どうであろうの場合は、私のの場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私は、私の場合は、私の私は、私の場合は、の場合は、私の場合は、私の場の場合は、私の場合は、は、私私の場は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、は、私の場合は、の場 Allahu r s Allah al da, ben güzel veya、ah、l Alaihi Wasallam i a kardeşlerim salihul ahlak zaman yani ahlakın olanları, dediğimiz olanları yani iyi doğru hem dünya hem din hem de insanların dönüşü olarak nedir? İnsanların、e, halini düzelten şeylerdir. Çünkü Allah Nasûlü Aleyhisselatü Vesselam bakın bir duasında ne diyor? <Sessizlik> Allahümme aslihli dini ellezî huve ismetu emri Ya Rabbi benim işimin korunması olan dinimi ıslah et. Ve aslihli dünyaya leti fîhâ meâşî ve benim içinde yaşantım olan dünyamı ıslah et. Amin. どうやって Sevmiyorsa da ya hasetinden sevmez ya başka şeyden dolayı sevmez. Ama ahlaklı ahlaklı bir kimsesi sevmeyen yani mümkün değil çünkü Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam seviyor, Allah seviyor. Ama ahlaksız insanı nedir? Hiç kimse sevmez kardeşler. Yani hani derler ya ağzıyla kuş bile tutsa maalesef. Ne Allah katında bir değeri vardır, ne Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam katında bir değeri vardır, ne de ümmet hakkında insanlar arasında bir değeri vardır. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ben güzel ahlakı veya insanların bozduğu eksik ettiği ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmüştür. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, 274 numaralı <gülüyor> rivayetimiz. Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayetine göre o şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki seçenek arasında sabit bırakıldığında günah olmadığı sürece bunların en kolay olanını seçerdi. Eğer günah olacaksa bu işten insanların en uzak kalanı o olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsı için intikam almazdı. Ancak Allah'ın kutsal saydığı şeyler çiğnediği zaman intikamadır ve bunu yalnız aziz ve cehlil olan Allah için yapardı. Evt. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam iki iş arasında muhayyer kalındığı zaman muhakkak kolayalanması seçerdi. Eğer bu günah olmadığı müddetçe bunu yapardı. Eğer o iki şeyden bir tanesi veya yapacağın iş günah ise İnsanlar içerisinde en uzak olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam idi. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman kendi nefsi için intikam almamıştır. Ama ne zaman ki Allah'ın dini, Allah'ın haram kıldıkları veya hürmet edilen şeyler ihlal edildiği, çiğnendiği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah için ne yapardı? İntikam alırdı diyor Aişe radıyallahu、e, anh'a. Kardeşlerim, iki iş arasında muhayyer bırakıldığı zaman, tabii ki bu nedir? Dünyevilik bir meselededir. Yani mesela kafirlerle savaşılsın mı, yoksa onlar da cizye mi alınsın gibi meselelerde ne yapılırdı? Eğer Allah Resulü Aleyhisselam seçme hakkına bırakılırsa, hangisi kolay ise, hangisi Müslümanların menfaatine ise Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapardı? Onu seçerdi. Ama kolay olan mesele de eğer günah var ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan ne yapardı? En uzak olan kimseydi, zor bile olsa ne yapardı? Haram olmayan veya günah olmayan şeyi seçerdi. Kardeşlerim burada tabii bir de dinde bazı ruhsatlar vardır. Ne gibi? Mesela Eğer bir kimse yolculuğa çıkıyorsa, ne yapacak namazını、e, sızaltacak. Yani on dekatlık bir öğlen namazını sadece iki dekat kılacak. Eğer Ramazan ayında ise, dilerse oruç tutar, dilerse ne yapabilir, kazayebilir. Yani tutmayabilir. Seferde ise yolculukta ise, bunlar nedir? Rüssattır. İnsanlar bundan ne yapabilir? Rüssatı ala. bilir. Yani oruç bazında söylüyorum. Veya cuma namazı. Dilerse seferde yolculukta olan bir kimse ne yapabilir? Cuma namazını terk edebilir. Veya imkan varsa kıladabilir. Bu bir nedir? Ruhsattır. Yolcu, yolculukta yani seferde olan bir kimse için. Ayşe anamızdan gelen rivayette Sahih-i Müslim'de Allah'a söylüyor aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman eliyle Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye vurmadı. Ancak diyor Allah yolunda cihad etmesi neydi? Bundan müstesna idi. Ve hiçbir zaman kendi için intikam almamış ama ne zaman ki Allah'ın haramları çiğnenmiş işte o zaman Allah Azze ve Celle için onun uğrunda intikam almıştır buyuruyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Ne zaman ki Allah'ın haramları çiğnenmiş, ihlal edilmiş, o zaman Allah için ne yapardı? İntikam alırdı. O da nedir? اِمْ تَنْصُرُ اللّٰهَا يَنْصُرْكُمْ Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın haramlarını korursanız, ne yapar? Dinini yaşarsanız... Allah da size yardım eder ayeti keremesi gelince Allah için ne yapardı Allah'ın dinine yardım amacıyla Allah'ın Allah için ne yapardı ee, intikam kardeşlerim hadise baktığımız zaman、e, affetmeye yumuşaklığa ve insanların azasına katlanmaya ve Allah'ın dinine yardım edinme. Yani ne zaman ki Allah'ın haramları, Allah'ın kanunları, Allah'ın dini çiğnediği zaman, işte o zaman Allah için ne vardır? İntikam alma、e, vardır. Eğer bir kimse、e, zorluk varsa, ne vardır? Günah olmadığı müddet kolayını ne yapabilirsiniz?、E, yapabilirsiniz. Bundan da herhangi bir sıkıntı nedir? Yoktur. Evet, 275 numaralı ibadet. Abdullah Rajaullah'tan yalan yalan edildiğine göre şöyle dedi: Allah ıtaala aramızda rızıkları böldüğü gibi ahlaklarımızı da aramızda kısımlara ayırmıştır. <gülüyor> Muhatta Allah ıtaala malı sevdiğine ve sevdi sevmediğine verir. İmanı ise ancak sevdiğine verir. Kim malı hacimakla cimrilik eder. Düşmanla cihat etmekten korkar ve gecenin kendisine sıkıntı ölmesinden çekilirse, La ilaha illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Rubbuhan Allah. Allah bütün eksik sıfatlardan uzaktır. Elhamdülillah. Bütün bütün hamt ve övgüler Allah'a aittir. Allah o ekbir. Allah en büyüktür. İfadelerini çokça tekrar etin. Evet. Muhtemel ki Allah sizin aranızda. Rızıklarınızı pay ettiği gibi ahlaklarınızı da paylaştırmıştır. Yani sizin amellerinizi, durumlarınızı ve gidişatınızı. Kemaqassemu biynakum arzaatakum. <gülüyor> Tıpkı sizin aranızda rızıklarınızı pay ettiği gibi buyuruyor Allah Resûlü Aleyhisselatu Vesselam. Allah Azze ve Cel ile Zuhru Sûresi 32. ayeti kelimesinde buyuruyor ki. حن الحيات قسمنا بينهم الدنيا ورفعنا فوق سخري معيشتهum بعضهم بعض في ليتخذ 何の子供ができるかを見つけることができます。この子供がいるのは、この子供がいる。 E, hizmet etmesi içinde bazılarının derecesini yükselttik diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle malı dilediğine verirdir. Yani nebiilerden velilerden tıpkı Süleyman aleyhisselam'a bolca krallık verip mal verdiği gibi yine Osman radıyallahu anhuya çokça、e, mal verdiği gibi dilediğine mal verir. O menna yuhid. Sevdiğine mal verdiği gibi Allah Azze ve Celle sevmediğine de mal verir. Tıpkı nedir? Firavuna ve Hamana verdiği gibi. Firavun dünyada kral değil miydi? Çok zengin değil miydi? Haman çok zengin değil miydi? Allah Azze ve Celle onları sevdiğinden mi verdi bu malı? Yani onları çok seviyordu değil mi? Haşa? Onlar nedir? Azabı veren kafirlerdi Firavundu. Buna rağmen Allah. Sevdiğine de sevmediğine de ne yapar, mal verir diyor. Allah diyor ki Allah Azze ve Celle, Celle İsrâh Sûresi 20. ayeti kelimesinde buyuruyor ki: Kullu numudu ha ula iba ha ula imin ata'ı Rabbike, wama kana ata'u Rabbike mahzura. Allah diyor, bunları da verir, bunları da verir. Allah bunu engelleyecek değil birdir. İsrâh Sûresi 20. Ayeti kelimesinde. Yine Allah Azze ve Celle kardeşlerim, Zuhru suresi 33. ve 35. ayeti kelimesi de buyuruyor ki, eğer insanlar kafirlere çok vermemizi yanlış anlayıp küfürde birleşerek tek bir <gülüyor> immet olmayacak olmaslardı, Rahmani inkâr edenlerin evlerinin çatılarını üzerinde yükseldikleri merdivenleri. evlerinin kapılarını ve üzerine yaslandıkları sedirleri gümüşten yapar her tarafı süslerdik. Bunların hepsi dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında sakınanlar içindir. Allah'tan hakkıyla korkanlar içindir. Evet. Demek ki Allah Azze ve Cenn'le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 İmana gelince malı Allah sevdiğine de veriyor, sevmediğine de veriyor. Ama imana geldiğimiz zaman Allah onu sadece sevdiğine veriyor ve istiyene veriyor. Tıpkı nebiler gibi gönderilen resuller gibi veya evliyalar gibi veya salihler gibi ve her kim diyor verilen malda cimrilik yaparsa. サンラー アハハ a ハハハハハハハハハハ l ハハハハハハハハハハ 「あん、evet. il h に」「あんず l あんずに」「h a ずに」「あんずに」「あんずに」「あんずに」「あんずに」「あんずに」「あんず n あんずに」「あんず a あんずに」「あん l に」「あんずに」「あんずに」「あんずに」「あんずに」「あん d に」「あんずに」「あんずに」「あんず m O yüzden bir Müslüman'ın bu tür şeyleri eğer hissediyorsa kalbinde, ki bunlarda hepsi nedir? Mal vermekte cimrilik yapmak, infak etmekte korkmak, veya düşmanla karşılaşmak、e, için korkmak, veya geceleri kalkmak için korkmak, hemen bu zikirleri yaptığı zaman daima Müslüman dilinde zikri、e, çoğaltan olmalıdır ki, zikrin en büyükleri de bunlardır kardeşlerim. La ilahe illallah, subhanallah Allah'a アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、ア d ンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハラ、アハンドリラ、アハアハラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドンドリアハラ、アアハラ、アハンドリアリラ、アラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、ンドリアハラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、アハンドリラ、ア、アハンドリラ、ア、アハン、ア アたちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなあなたは、あなたあなたは、あなたは、たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、たは、あなたは、あなたは、あなたは、あ